Moskova'daki Slavyanski Bazar Oteli'nin garsonlarından Nikolay Çikildeyev bir gün hastalanıverdi. Bacakları ikide bir uyuşuyordu. Bu yüzden yürüyüşü bile değişmişti. Bir keresinde koridorda tökezleyerek tepside götürdüğü bezelyeli jambon tabağıyla birlikte yere kapaklandı. İşinden ayrılmak zorunda kaldığı en sonunda. Ellerinde, avuçlarında bulunanı tedaviye harcadıkları için evde, Yemeye bile paraları yoktu. Hele bir de işini yitirince köydeki baba evine dönmekten başka çıkar yol kalmıyordu. İnsan kendi evinde daha ucuza geçinir, hastalığını daha kolay atlatabilirdi. Boşuna dememişler, evin duvarı yardım eder diye. Köyü Jukova'ya akşamüstü vardılar. Çocukluk anılarında baba evi aydınlık, rahat, huzur dolu bir yer olarak canlanırdı. Ama bu küçük köy evini ilk görüşte birden irkildi. Çünkü içerisi karanlık, iç daraltıcı, pisti. Yanında getirdiği karısı Olga ile kızı Sasha, köy evinin neredeyse yarısını dolduran, isten, kirden, sinek pisliklerinden koyulaşmış kocaman ocağı görünce şaşakaldılar. Evin içinde sinekten geçilmiyordu. Ocak yana doğru eğilmişti. Duvarlardaki yatay tahtalar ise çarpık çurpuktu. Evi ha çöktü, ha çökecek sanırdınız. Aziz tasvirlerinin bulunduğu ön köşeye gazete kesintileri, şişe etiketleri yapıştırılmıştı. Tablo yerine geçiyordu bunlar. Her köşeden yoksulluk akıyordu. Büyüklerden kimse yoktu evde. Ekim biçmeye gitmişlerdi. Ocağın üstünde, sekiz yaşlarında, beyaz saçlı, Üstü başı kir içinde kayıtsız bir kız çocuğu oturuyordu. Çocuk içeri girenlere bakmamıştı bile. Yerde bir kedi ocak demirine sürtünüyordu. Sasha pisipisi pisi, gel pisipisi pisi, diye çağırdı kediyi. Ocağın üstündeki kız Kedinin kulakları işitmez sağırdır o dedi. Sasha Neden? diye sordu. Hiç dövdüler de Nikola ile Olga, buradaki yaşamın nasıl bir şey olduğunu hemen anladılar. Ama bunu birbirlerine söylemediler. Çıkınlarını sessizce yere bırakarak sokağa çıktılar. Evleri uçtan üçüncüydü. En yoksul, en eski görüneni de oydu. İkincisi, ondan daha iyi sayılmazdı. En uçta duranın ise damı saçla kaplıydı. Pencerelerinde perde vardı. Çevresinde çit bulunmayan bu ev, Konağa andırıyordu. Altında bir meyhane açılmıştı. Evler bir sıra üzerine gidiyordu. Avlulardan gözüken söğüt, üves, mürver ağaçları, köye durgun, düşünceli, hoş bir görünüm veriyordu. Köy bahçelerinin ötesinde ırmağa doğru inen yar öylesine sarttı ki, kirli toprağın şurasından, burasından iri kayalar fırlamıştı. Çanakçıların açtığı çukurlarla bu kayalar arasından aşağı doğru kıvrım kıvrım bir keçi yolu iniyordu. Kırmızı, sarılı çanak çömlek kırıkları dökülmüştü öbek öbek yol boyunca. Aşağıda ise köy sürüsünün dolaştığı açık, yeşil renkli, yeni biçilmiş, geniş, düz bir çayırlık uzanıyordu. Oya gibi girintiler çıkıntılar arasından büklüm büklüm akan ırmak, Köyden bir vers tuzaktaydı. Irmağın arkasında yine geniş bir çayır, çayırda otlayan davarlar, beyaz kas sürüleri, daha ileride ise tıpkı bu sahildeki gibi dik bir yar vardı. Yarın üstünde, yamaçta, beş kubbeli kilisesi olan büyücek bir köy, kıyısında bey konağı bulunuyordu. Kiliseyi görünce istavroz çıkaran Olga, ''Sizin burası çok güzel.'' ''Ne genişlik, şuna bakın.'' dedi. Tam bu sırada çanlar akşam duası için çalmaya başladı. Günlerden cumartesiydi. Aşağıdan kovalarla su getiren iki küçük kız çocuğu, çan seslerini dinlemek için dönüp kiliseye baktılar. Nikolay, dalgın dalgın, ''İşte tam bu saatte Slavyanski pazarda akşam yemeği verilir.'' dedi. Yarın kıyısında oturan Nikolay ile Olga, Güneşin batışını seyrediyorlardı. Altın kırmızısı güneş, ırmakta, kilisenin pencerelerinde, anlatılmayacak durulukta yumuşak, durgun havada yansıyordu. Moskova'da böyle bir hava olamazdı. Güneş batınca, köyün meleyen, böyüren hayvan sürüleri köye döndü. Öbür yakadaki kazlar uçarak ırmağa geçtiler. Ondan sonra da bütün sesler kesilerek, Akşam karanlığı hızla inmeye başladı. Bu arada Nikolay'ın annesiyle babası dönmüşlerdi. Aynı boyda, dişsiz, zayıf, kamburlaşmış iki ihtiyardı bunlar. Irmağın karşı yakasındaki Bey çiftliğinde çalışan iki gelin, Maria ile Fyokla da onlardan sonra döndüler. Nikolay'ın kırik abi'nin karısı olan Maria'nın altı, askere giden Deniz'in karısı Fyokla'nın iki çocuğu vardı. Nikolay, eve girer girmez kerevetlerin üzerinde, beşiklerde, köşede, bucakta debelenen bu büyüklü-küçüklü aile bireylerini, annesinin, babasının, yengelerinin kara çavdar ekmeğini suya banıp yiyişlerini görünce, buraya boşu boşuna, hem de parasız pulsuz, hasta hasta, üstelik yanına ailesini de alarak gereksiz yere gelmiş olduğunu anladı. Hepsiyle hoş beşten sonra, ''Kiryak nerede?'' diye sordu. ''Bir tüccarın ormanında bekçilik yapıyor.'' dedi babası. ''İyidir, hoştur ama içkiyi biraz fazla kaçırıyor.'' Annesi ağlamaklı oldu hemen. ''Kiryak hayırsız çıktı oğlum. Bizim erkeklerimiz hep böyle. Eve getirmek şöyle dursun, evden götürüyorlar. Niçin günahımızı saklayalım? Kiryak da içiyor babası da. Meyhanenin yolunu iyi öğrenmişler.'' Gökler Kraliçesinin öfkesi üzerimize olacak. Konukların onuruna semaveri yaktılar. Çaya balık kokusu sinmişti. Şeker topağı ısırılmış gibi kertik kertik, üstelik kül rengiydi. Ekmeğin, kapkacağın üzerinden hamam böcekleri koşuyordu. İçilen çaydan, şekerden, masa başında durmadan hastalık, yoksulluk üstüne konuşmalardan iğreniyordu insan. Daha birer bardak çay bile içmemişlerdi ki dışarıdan bir sarhoşun yüksek perdeden çektirerek "Maria!" diye bağırdığı duyuldu. "Kiryak geliyor sanırım. İtan, sopayı yanına koy." dedi yaşlı baba. Herkes sustu. Biraz sonra aynı kaba uzun haykırış sanki yerin altından geliyormuş gibi bir daha duyuldu. "Maria!" Büyük gelin bet betbeniz atmıştı. Hemen kalkıp bir köşeye sindi. Bu geniş omuzlu, güçlü, kuvvetli, çirkin kadının yüzünde korku belirtileri görmek insanı şaşırtıyordu. Ocağın üstünde oturan o küçük, vurdum duymaz kız da bir rahat verdi. Eltisi gibi geniş omuzlu, güçlü, kuvvetli ama güzel olan öteki gelin fiyokla kıza bağırdı. ''Sana da ne oluyor geberesi? Korkma, seni yemez.'' Nikolay'ın daha sonra babasından öğrendiğine göre, Maria, koruda kocasıyla birlikte oturmaktan korkuyormuş. Kiryak, içer içer eve gelir, bir sürü gürültü patırtıdan sonra, karısını kıyasıya dövermiş. ''Maria!'' Son aykırış kapının ta arkasından geldi. Maria'nın eli ayağa kesildi. ''Sanki onu buz gibi bir suya sokuyorlarmış gibi sık sık soluk alarak'' ''Koruyun beni Tanrı aşkına, aman elinizi ayağınızı öpeyim tutun şunu'' demeye başladı. Kulübede bulunan çocuklar ağlamaya başladılar. Onları görünce Saşa da başladı ağlamaya. Bir sarhoş öksürüğü işitildi. Arkasından uzun boylu, kara sakallı bir köylü girdi içeriye. Lambanın örgün ışığında... Kışlık şapkasının altından yüzü seçilemediği için korkunç bir görünüşü vardı. Kir yaktı gelen. Karısına yaklaşarak gerinip yüzüne bir yumruk indirdi. Beriki yumruğun etkisiyle gık demeden olduğu yere çöktü. Burnundan o anda kan boşandı. Ocağın üstüne tırmanan ihtiyar oradan, ''Ayıp ayıp, konukların yanında çok ayıp. Günah senin yaptığın.'' dedi. Yaşlı anne iki büklüm oturduğu yerde düşüncelere dalmıştı. Fiyokla beşik sallıyordu. Ne kadar korkunç olduğunu görüp buna pek sevinen Kiryak daha da korkunç görünmek için karısını kolundan yakaladı. Kapıya doğru sürüklemeye, öküz gibi böğürmeye başladı. Ama bu sırada yeni gelenleri fark ederek birden durdu. Karısının kolunu da bıraktı. ''Aa geldiniz demek.'' ''Sevgili kardeşim ve ailesi.'' Kan çanağı, baygın gözlerini belerterek aziz resimlerinin önünde sendeleye sendeleye hat çıkardı. ''Kardeşimle ailesi baba evine gelmişler. Moskova'dan öyle ya. Kentlerin anası, başkentin başkenti Moskova'dan. Özür dilerim.'' Hemen orada semaverin başına kuruldu. Kimseden çıt çıkmazken o çay tabağından Höpürdete höpürdete çay içmeye koyuldu. On bardak kadar içmiş olacaktı. Ondan sonra da cecik sıraya devrildi. Horlamaya başladı. Yatma zamanı gelince hasta olduğu için Nikola'yı babasının yanına ocağın üzerine yatırdılar. Sasha yere kıvrıldı. Olga ise kadınlarla birlikte samanlığa gitti. Maria ile yan yana samanların üzerine kıvrılan Olga, ''Ya böyle elticiyim. Üzüntünü gözyaşıyla silemezsin. Sabredeceksin. İşte o kadar. Kutsal kitapta bile yazılıdır. Sağ yanağına vururlarsa sol yanağını uzat diye. Sen de öyle yapacaksın.'' Sonra şarkı söyler gibi ama yavaş bir sesle Moskova'dan, oradaki yaşantısından, mobilyalı odalarda hizmetçilik yaptığından bahsetmeye başladı. Moskova'da yüksek yüksek taş evler, yüzlerce, binlerce kilise var. Evlerde oturan hanımları, beyleri bir görsen aklın durur. Hepsi de güzel, hepsi de kibar. Maria değil Moskova'ya, ilçe merkezine bile gitmemişti. Okuması yazması yoktu. Hiçbir duayı, babamız duasını bile bilmiyordu. Gerek o, gerekse az ötede oturarak onları dinleyen fiyokla, Son derece bilgisizdiler. Bir şeyden anladıkları yoktu. Kocalarını sevmiyorlardı ikisi de. Maria'nın kiryaktan ödü patlardı. Onunla baş başa kaldıkları zaman tir tir titrer, kocasından yayılan vodka, tütün kokusundan midesi bulanırdı. Fyoklaya kocasını özleyip özlemediğini sordu Olga. Fyokla canı sıkılarak, ''Bırakın canım şunu.'' dedi. Biraz daha konuştuktan sonra sustular. Hava serindi. Samanlığın yakınlarında bağıra bağıra öten bir horoz uyumalarını engel oluyordu. Mavim tırak sabah aydınlığı bütün yarıklardan içeri sızdığı sırada fiyokla usulca yerinden kalktı. Dışarı çıktı. Onun çıplak ayaklarıyla koşa koşa uzaklaştığı işitiliyordu. Kalktıkları zaman Olga yanına Maria'yı da alarak kiliseye gitti. Keçi yolundan çayırlağa inerlerken sevinçlerine diyecek yoktu ikisinin de. Olga'nın hoşuna giden bu enginlikti. Maria ise eltisinde candan bir insan bulduğu için seviniyordu. Güneş yeni doğmuştu. Uykulu bir atmaca çayırların üstünden süzülerek geçti. Irmak somurtkandı. Şurada burada sis vardı. Güneş karşı yamaca kuşak gibi düşmüştü. Kilise pırıl pırıl yanıyor. Bey evinin bahçesinde kargalar, kulak yırtarcasına bağırıyorlardı. Maria anlatmasını sürdürdü. ''Kaynatamın zararı yok ama nine çok huysuzdur. Dırdırı hiç eksik olmaz. Kendi unumuz bahara kadar yetti. Şimdi bakkaldan alıyoruz. İşte buna kızıyor. Çok yiyorsunuz.'' diyor. ''Aman elticiğim, sabırdır en iyisi. Öyle yazmıyor mu?'' ''Zahmet çekenler, yük altında ezilenler bana koşun.'' diye. Olga'nın ağırbaşlı bir konuşması vardı. Sözcükleri şarkı söyler gibi uzatıyordu. Yürüyüşü ise hacı kadınların yürüyüşü gibi telaşlı ve çabuktu. Zangoçların ilahi söylemelerine benzeterek bağıra bağıra İncil okurdu her gün. Okuduklarının hepsini anlamamakla birlikte kutsal sözleri söylerken gözleri yaşarırdı. Ama bu sözler ona çok dokunuyor, içi eziliyordu. Tanrı'ya, Meryem Ana'ya, azizlere inanıyordu. Alman olsun, Yahudi olsun, Çingene olsun, hiç kimse gücendirilmemeliydi ona göre. Hatta hayvanlara eziyet edenlerin bile öbür dünyada çekeceği vardı. Bütün bunların kutsal kitapta böyle yazdığına inanır. Onun için anlamadığı sözcükleri söylerken bile Yüzünün anlatımı yumuşak, aydınlık, acımaklı olurdu. ''Nerelisiniz?'' diye sordu ona Maria. ''Viladimirliyim ama Moskova'ya yerleşeli çok oldu. Sekiz yaşındaydım o zaman.'' Irmağa yaklaşmışlardı. yakada tam suyun kıyısında bir kadın duruyor, soyunuyordu. ''Bu bizim Fyokla, dedi Maria. ''Karşıdaki bey konağına, kahyalara gidip gelmiş. Ağzı bozuğun, sürtüğün biridir.'' Kara kaşlı, kara gözlü, kız gibi de genç ve diri görünen fiyokla, çözülmüş saçlarıyla öylece atladı suya. Ayaklarını vurmaya başladı. Dört bir yana dalgalar yayıldı. Hem öyle bir sürtüktür ki... Sallanan, tahta bir köprü yapmışlardı ırmağın üzerinde. Tam köprünün altında, temiz... Duru da iri kafalı balıklar oynaşıyordu. Irmağa bakan yemyeşil funda yapraklarında ışıl ışıl çiğ damlaları vardı. Ilık ılık bir esinti çarpıyordu insanın yüzüne. Ne hoş, ne tatlı bir sabah. Ah şu yoksulluk, nereye kaçarsan kaç, elinden kurtulamayacağın, baş belası, korkunç yoksulluk olmasa, bu dünyada yaşamak gerçekten çok güzel olacaktı. Geriye dönüp Jukova'ya şöyle bir bakmak. Orada bir gün öncesinin izlerini canlı bir biçimde görmek için yetiyor da artıyordu bile. Dört bir yanı sarmış olan gecenin mutluluk büyüsü güneşle birlikte çözülüp gitmişti. Kiliseye vardılar. Maria kapıda durdu. İçeri girmeyi göze alamıyordu. Hatta oturmaya bile cesaret edemedi. Ayin için çanlar saat 9'a doğru çaldığı halde hep öyle ayakta bekledi. İncil okunmaya başladığı sırada içeri giren bey ailesine yol açmak için herkes şöyle bir kımıldandı. Başlarında geniş kenarlı şapkalar, beyaz giysili iki genç kız ile denizciler gibi giydirilmiş pembe yanaklı, tombalak bir oğlan çocuğu kalabalık arasından geçtiler. Gelenleri görünce, Olga'nın yüreği hopladı. Bunların okumuş, kibar, güzel insanlar olduklarına karar verdi. Maria ise onlara ürkmüş bir hayvan gibi sertçe yaban yaban baktı. Sanki bu gelenler birer canavardı. Yana çekilmezse onu tepeleyip geçebilirlerdi. Zangoç yüksek sesle bir şeyler okuyacak olsa Maria haykırışı geliyordu kulağına. Her seferinde de zangır zangır titriyordu. Konukların gelişi köyde hemen duyulmuştu. Ayin bittikten sonra eve dolan dolanaydı. Gelenlerin arasında Leoniçevler, Matveiçevler, Moskova'da çalışan akrabalarını soymak isteyen İlyiçovlar vardı. Okuma-yazma öğrenen Jukovalı çocuklar Moskova'ya götürülür, orada ya garson ya da komi olarak işe yerleştirilirlerdi. Tıpkı Karşıyaka köylülerinin yalnız ekmekçi olmaları gibi. Daha köleliğin kaldırılmadığı tarihlerde, şimdi adı efsaneleşen Jokovalı bir köylü, Luka Ivaniç, Moskova kulüplerinden birine büfeci girmiş, zamanla birkaç hemşerisini de yanına yardımcı olarak almıştı. Bu gençler yerlerini sağlamlaştırdıkça, başka yakınlarını, hemşerilerini Moskova'ya çağırmaya başladılar. Gelenleri meyhanelere, lokantalara yerleştirdiler. İşte Nikolay da daha 11 yaşındayken Moskova'ya gönderilmişti. Matveyi evlerden İvan Makaric tarafından bir yere konmuştu. Şimdi Nikolay, Matveyi evlerle konuşurken öğüt verici bir tavırla ''İvan Makaric bana çok büyük bir iyilik yaptı. Onun sayesinde adam oldun. Bu yüzden ona gece gündüz dua ederim.'' Diyordu. Ivan Makar için kız kardeşi olan, uzun boylu, yaşlı bir kadın, ağlamaklı bir sesle ''Aman kurban oldum, çok zamandır onlardan haber alamadık.'' dedi. Kışın Omon'da çalışıyordu. Bu yaz ise kentin dışındaki bahçeli lokantalara girmiş diye işittik. Epey yaşlanmış bir görseniz. Eskiden yaz günleri 10 rubleye para demezdi. Şimdi ise işler her yerde durdu. Onun için zavallının canı burnundadır. Genciyle, yaşlısıyla kadınlar, Nikolay'ın keçe çizmeli ayaklarına, solgun yüzüne bakıyorlar. Ah vahlar arasında, ''Senden çalışma geçmiş artık Nikolay, nerede o eski günler?'' diyorlardı. Saçayı pek beğenmişlerdi. Kızcağız on yaşını doldurduğu halde, henüz cılız, Ufak tefek bir şeydi. Görenler ona en çok yedisinde derlerdi. Uzun, soluk entariler giyen, saçları biçimsiz kesilmiş, güneş yanı öbür kız çocukları arasında, iri siyah gözlü, saçı kurdeleli, beyaz tenli saşa, kırlardan yakalanıp eve getirilen bir hayvan yavrusu kadar tuhaf görünüyordu. Olga, kızına sevgi dolu gözlerle bakarken, ''Benim kızım okumasını da bilir.'' dedi. Köşeden bir incil bulup kızın eline verdi. ''Hadi oku yavrum, oku da bütün ortodokslar dinlesin.'' Meşin kaplı, kenarları çentik çentik, eski, ağır bir kitaptı bu. İnsan onu eline alınca içeriye keşişler girmiş gibi bir koku yayılıyordu. Saşa kaşlarını kaldırdı. Yüksek sesle İlahi söyler gibi okumaya başladı. Ve bir melek Yusuf'un yanına geldi. Ve ona dedi ki, ''Kalk, bebeği ve annesini al.'' Olga da kızıyla birlikte, ''Bebeği ve annesini al.'' diye tekrarladı. Heyecandan yüzü kıpkırmızıydı. ''Ve Mısır'a koş, orada kalacaksın. Ne zaman ki?'' Buraya gelince, Olga kendini tutamadı. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ona bakarak Maria, Maria'nın peşinden de Ivan Makar için kız kardeşi koy verdiler. İhtiyar baba öksürdü. Torununa bir şeyler vermek için köşe bucak arandı. Ama eli boş çıktığı için canı epey sıkıldı. İncil okuma bitince konuklar evlerine dağıldılar. Hepsi de çok duygulanmıştı. Olga'dan Kızı adam memnundular. Kutsal gün olması dolayısıyla bütün aile pazarları çalışmaz, günü evde geçirirlerdi. Kocası tarafından olsun Nine diye çağrılan ihtiyar ana, her şeyi kendisi yapmaya çalışıyordu. Ocağı o yakıyor, semavere ateş koyuyor, üstelik yarım günlüğüne tarlaya gidiyordu. Ondan sonra da çalıştıra çalıştıra yorgun düşürdüler diye herkesin burnundan getiriyordu. En çok kızdığı şey evde birinin yemeği biraz fazla yemesi, kocasının ya da gelinlerinin eli boş oturmasıydı. Bir gün meyhanecinin kazları arkadan bostana girdi haberi üzerine uzun sopasını kapmasıyla kendisi gibi cılız, susuzluktan kavrulmuş lahanalarını kurtarmak için çığlık çığlığa kazları bahçeden dışarı atması bir oluyor. Başka bir gün civcivlerine çayla kuradı sanarak, ağız dolusu küfürlerle çaylağın üzerine saldırıyordu. Vır vır etmediği gün yoktu. Ninenin, hele çığlık çığlığa bağırdığı zamanlar, yoldan geçenler, ''Ne oluyor?'' diye durup bakarlardı. Kocasıyla geçinemezdi hiç. Onun adı tembel herifti. Moruktu, ipsiz sapsız, güvenilmez bir köylü bozuntusuydu. Eğer kendisinin dürtmesi olmasa, Elini hiçbir işe sürmez, sabahtan akşama kadar ocağın üzerinde oturup çene çalardı. Gerçekten de öyle. İhtiyar, oğluna bir takım düşmanlarından anlatır da anlatır, komşularından gördüğü aşağılamalardan yakınırdı. Çok can sıkıcıydı onu dinlemek. İki elini böyrüne dayar, ne anlatıyordun? derdi. Ha, haç dikme yortusunun haftasındaydı. Kuru otun pudunu 30 kapikten satmak için biriyle anlaştık. Otu getirmeye gidiyorum. İyi hoş değil mi? Kimseye de bir zararım yok. Sabahleyin otu arabaya doldurdum. Götürüyorum. Aa bir de ne göreyim. Muhtar Antip Sedelnikov meyhaneden çıkmış. O gün ters tarafından mı kalktı nedir? Sen bu otu nereye götürüyorsun? diye kulağıma bir tokat yapıştırıverdi. Akşamcılığından dolayı Kir yakınbaşı ağrıdan kurtulmuyordu. Kardeşine karşı hiç yüzü yoktu. Ağrıyan başını silkeleyerek, ''Görün işte, vodka insana ne yapıyor böyle? Ah kurban olduğum!'' diyordu. ''Ne olur kardeşciğim ve sen bacı, İsa aşkına kusurumu bağışlayın. Bu huyumu ben de beğenmiyorum.'' Pazar dolayısıyla meyhaneden ringa balığı almışlar, balık kafalarından çorba pişirmişlerdi. Öyle vakti herkes önce çay içmeye oturdu. Neredeyse burunlarından gelinceye dek çay içtiler. Ondan sonra da sofraya çorba getirildi. Hepsi aynı toprak çanaktan içiyordu. Ringalar ise nine tarafından saklanmıştı. Akşam üzeri çanakçılardan biri yardaki çömlek fırınını yaktı. Aşağıdaki çayırlıkta kızlar hora teptiler, şarkı söylediler. Akordeonlar çalıyordu. Karşı yakada da aynı biçimde bir çömlek fırını yanıyor, kızlar şarkı söylüyorlardı. Uzaktan gelen sesler öyle uyumlu, öyle hoştu ki, köyün erkekleri meyhanenin içinde ve önünde gürültü patırtı ediyorlar. Her biri başka havadan şarkı söylüyorlardı. Onların sövgülerini işittikçe Olga'nın dizlerinin bağı çözülüyor. Ah, başıma gelenler diye söyleniyordu. Olga'nın asıl şaştığı, küfürlerin ardı arası kesilmemesi, ayrıca bir ayağı mezarda olan yaşlıların ağızlarını en fazla bozmaları, en yüksek perdeden bağırıp çağırmalarıydı. Çocuklar olsun, genç kızlar olsun, bu küfürleri işitince yüzleri bile kızarmıyordu. Böyle şeylere ta beşikten alıştıkları belliydi. Vakit gece yarısını geçmiş, her iki yakadaki fırınlar sönmüş ama çayırdaki, meyhanedeki şamata bir türlü bitmemişti. İhtiyarla Kiryak, ikisi de bulut gibi sarhoş, kol kola, birbirlerini ite kaka, samanlığa yaklaştılar. İçeride Olga ve Maria uyuyorlardı. ''Bırak canım'' diyordu ihtiyar. ''Sana ne zararı dokunuyor? Hadi git yoluna.'' ''Maria'' diye bağırdı Kiryak. ''Bırak dedik ya sana, günah vallahi, uysal bir kadıncağız.'' Samanlığın önünde bir süre durdular. Sonra bırakıp gittiler. İhtiyar, ''Kır çiçeklerini severim, kırlarda koşar hoplarım.'' diye kulak tırmalayıcı, tiz sesiyle bir şarkı tutturmuştu. Ondan sonra yere tükürdü. Yakası açılmadık bir küfür savurarak eve girdi. O gün ninesi Sasha'yı bostanın başına bekçi koymuştu. Meyhanecinin kazları içeri girerse kovalayacaktı. Sıcak bir ağustos günüydü. Meyhanecinin kazları aralarında mırıl mırıl konuşarak meyhanenin önünde yulaf toplamak işiyle oyalanmasalar arkadan aşıp bostana girerlerdi yüzde yüz. Yalnızca erkek kaz ikide bir başını havaya dikiyor nine sopasıyla geliyor mu diye o yana bakıyordu. Bir de öteki kazlar vardı. Ta karşıya kata, çayırlara dizi dizi olmuş, yayılıyorlardı. Ama yine de ırmaktan aşıp gelebilirlerdi. Saşa biraz durdu. Kazların gelmediğini görüp, canı da sıkılmaya başlayınca, bostanı bıraktığı gibi, soluğu yarda aldı. Orada, Maria'nın en büyük kızı Motka'yı gördü. İri bir kayanın tepesinde durmuş, kımıldamadan kiliseye bakıyordu. Maria, 13 çocuk doğurmuştu. Ama bunların ancak 6'sı hayattaydı. En büyüğü 8 yaşında olan çocukların hepsi de kızdı. Uzun entarili, yalın ayak, tam güneşin altında dikilen motka, sarı sıcağın cayır cayır yakmasını aldırmadan taşlaşmış gibi duruyordu. Sasha da gelip onun yanına dikildi. Kiliseye bakarak, ''Kilisede Tanrı yaşar. Biz insanların evinde lambalar mumlar yanar.'' Onun evinde ise kırmızılı, yeşilli, mavili kandiller. Tanrı geceleyin kilisenin içinde gezer. Yanında da Meryem anamızla Aziz Nikola vardır. Tuk tuk diye sesler çıkar. Kilise bekçisinin ödü patlar korkudan. Ya işte böyle kardeşciğim, kıyamet günü bütün kiliseler göğe çekilecek. Motka sesini kalınlaştırıp heceleri uzatarak. Çanlarıyla birlikte mi? diye sordu. Çanlarıyla birlikte ya, kıyamet günü iyi insanlar cennete gidecekler. Kötülerse ateşte çatır çatır yanacaklar. Ya kardeşciğim, Ulu Tanrı annemle Marya'ya siz kimseyi incitmediğiniz için sağ yana cennete. Kir yakla ninemeyse siz de sol yana cehenneme diyecek. Perhizde et yiyenler de ateşe atılacaklar. Böyle dedikten sonra başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Gözlerini kocaman açtı. Gözünü kırpmadan göğe bak, Motka. Orada melekleri göreceksin. Motka başını kaldırıp göğe baktı. Böylece sessiz bir dakika geçti. Görüyor musun? Görmüyorum diye karşılık verdi Motka. Ben görüyorum. Küçük küçük sivri sinekler gibi gökte uçuyorlar. Hem kanatları da var. Pırpır pır ediyorlar. Motka bir süre düşündü. Sonra, Ninem de yanacak mı? Diye sordu. Yanacak ya, o da yanacak. Kayanın dibinden ovaya kadar yumuşak, düzgün bir yamaç iniyordu. Yamacı örten, yemyeşil, ipek gibi otlara dokunmak ya da üzerinde yuvarlanmak geliyordu insanın içinden. Saşa da öyle yaptı. Aşağı kadar yuvarlandı. Ciddi, asık bir yüzü olan Motka durur mu hiç? Derin derin soluk alarak o da yuvarlanmaya başladı. Ama entarisi de omzuna kadar yırtıldı. Sasha'nın keyfine diyecek yoktu. Aman ne hoş! Diye bağırdı. Bir daha yuvarlanmak için yukarı çıkmaya başladılar. Ama bu sırada tanıdıkları bir sesin ciyak ciyak bağırmasıyla kendilerine geldiler. Elinde sopasıyla, Kazları kovalayan ninenin sesiydi bu. Bir deri bir kemik, dişsiz, kambur nine, ağarmış kısa saçları rüzgarda uçuşarak koşarken durmadan bağırıyordu. Bütün lahanalarımı didiklemişler. Sizi gözü çıkası pis murdar hayvanlar. Ayaklarınız kırılsın da yürüyemez olun e mi? O sırada kızları gördü. Elindeki sopayı atıp, yerden bir çırpı alarak Saşa'ya vurmaya başladı. Bir yandan da Boynuz gibi kuru, sert parmaklarıyla kızcağızın boynunu kavramıştı. Saşa hem korkudan hem de canı yandığı için bağırıyordu. Bir ara erkek kaz başını havaya dikip paytak paytak yürüyerek ihtiyar kadına yaklaştı. Kendi dilinden bir şeyler tısladı. İşini bitirip sürüsünün yanına döndüğü zaman bütün dişi kazlar bu hareketini beğenmişcesine gaa diye selamladılar erkeklerini. Nine sonra Sasha'yı bırakıp Motka'yı dövmeye başladı. Bu arada entari de iyice yırtıldı. Sasha büyük bir umutsuzluk içinde ağlaya ağlaya dert yanmaya gitti eve. Onun arkasından da Motka. Kart sesiyle ağlıyordu Motka. Gözyaşlarını silmediği için yüzü suyla yıkanmış gibi ıslaktı. Küçükler böyle ağlayarak içeri girince Olga ne yapacağını şaşırdı. ''Aman başıma gelenler, söyleyin ne oldu?'' Saşa anlatmaya başladı. Ama çok geçmeden yine, cırtlak sesiyle sövesaya peşlerinden geldi. Fiyokla, öfkeyle diklendi. Evin içinde bir patırtı koptu. Sinirden beti ben zaten Olga, kızının başına bakarak yavaşça, ''Hadi canım bir şey yok. Kızılır mı hiç babaanneniz sizin? Bir şeycin yok hadi.'' Bu ardı arası bitmeyen bağırmalardan, açlıktan, pislikten, vodka kokusundan canına tak eden, yoksulluğa diş bile yip duran, karısının, kızının karşısında annesi babası adına utanan Nikolay, bacaklarını ocağın üzerinden sarkıttı. Öfkeden titreyen ağlamaklı bir sesle annesine ''Çocuğu dövemezsiniz'' dedi. ''Dövmeye hiç hakkınız yok'' oradan fiyokla atıldı. Sesi sert, kin doluydu. ''Sen yat yattığın yerde, bacakları kopası herif. Sizin gibi asalakları başımıza bela gönderdi şeytan.'' Sasha, Modka ve içerdeki kızların hepsi korkudan ocağın bir köşesine Nikolay'ın arkasına sinmişlerdi. Konuşulanları çıt çıkarmadan dinlerken küçücük yürekleri küt küt atıyordu. Bir ailede çoktandır yatağa düşmüş, umutsuz bir hasta varsa bütün yakınlarının içten içe, gizlice onun ölümünü istedikleri bazı zor dakikalar olur. Ama çocuklar, yalnız çocuklar yakınlarının ölmesinden korkarlar. Ölümü düşündükçe ürküntüye kapılırlar. İşte şimdi de öyle. Yüzlerinde derin bir üzüntü, solukları kesilmişçesine Nikola'ya bakan kızlar, onun çok geçmeden öleceğini düşündükçe içlerinden ağlamak, ona okşayıcı, Acıklı sözler söylemek geliyordu. Nikolay olgaya sokulmuştu. Daha doğrusu sığınmıştı. Titreyen, yavaş sesiyle ''Olya sevgilim, daha fazla dayanamayacağım buraya. Bütün gücüm tükendi. Tanrı aşkına, İsa peygamber aşkına, Yas kardeşine, bir mektup gönder. Nesi var, nesi yoksa satsın, rehine koysun. Bize buradan kurtulacak parayı göndersin. Ah ulu tanrım! Moskova'yı bir kez daha görebilecek miyim? Düşlerim olsun girmeyecek mi ana kentim? Akşam karanlığıyla birlikte evin içine öyle bir sıkıntı çöktü ki insanın canı konuşmak istemiyordu. Vırvırcı Nine çavdar ekmeği kabuklarını çanakta ıslattıktan sonra onları damaklarıyla uzun süre emdi. Maria ineği sağarak bakraç dolusu sütü getirip sedirin üzerine bıraktı. Nine kattı. Sütü testilere yine acele etmeden yavaş yavaş boşalttı. Meryem ana perhizi dolayısıyla kimse içemeyeceği için sütün olduğu gibi kalacağından memnun bir durumu vardı. Yalnız Fiyokla'nın bebeğinin tabağına o da korka korka birazcık süt koydu. Nine ile Maria testileri ufak kilere götürmek için dışarı çıkar çıkmaz, Motka yerinde şöyle bir silkindi, ocağın üstünden aşağıya inerek İçi ekmek kabuğu dolu tahta çanağı, bebeğin tabağından biraz süt döktü. Nine geriye döndü. Tekrar ekmek kabuklarını emmeye başladı. Sasha ile Motka, perhizini bozdurdukları için babaannelerinin cehenneme gideceğinden pek memnun, ocağın üstünden gözlerini ona dikmiş bakıyorlardı. Sasha korkunç bir ceza sahnesi canlandırıyordu zihninde. Çömlek fırınına benzer kocaman bir ocak yanıyordu boynuzları öküz boynuzlarını andıran bir şeytan, elinde uzun sopasıyla ninenin kazları kovaladığı gibi onu bu ocağın içine sokmaya çalışıyordu. Meryem Ana Perhizi'nin gecesi saat 11 sıralarında çayırda dolaşan kızlarla delikanlılar bir çığlık kopararak köye doğru koşmaya başladılar. Yukarıda yarın kıyısında oturanlar ilkin ne olduğunu anlamadılar. Aşağıdan ''Yangın, yangın var, köy yanıyor!'' diye tüyler ürpertici haykırışlar geliyordu. Yukarıda oturanlar bir de dönüp baktılar ki ne görsünler. Kenar evlerden birinin samanla örtülü çatısından kıvrım kıvrım direk boyu alevler yükseliyor. Sağa sola fıskiye gibi kıvılcımlar saçılıyordu. Bir anda bütün çatıyı parlak alevler sardı. Ateşin çıkardığı çatırtılar bütün köye yayıldı. Ayın parıltısı sönmüş, köyü titrek, kırmızı bir aydınlık kaplamıştı. Yerde koyu gölgeler dolaşıyor, ortalık yanık kokuyordu. Koşuşanlar zangır zangır titremekten konuşamıyorlar, birbirlerini itip kakıyorlar, yerlere düşüyorlar, gözleri parlak ışıktan kamaştığı için birbirlerini görüp tanıyamıyorlardı. Korkunç bir görüntüydü bu. İnsanı en çok ürperten şey de, Alevlerin üstündeki duman bulutu arasında güvercinlerin uçuşması, yangından haberleri olmadığı için meyhanedekilerin bir şey yokmuş gibi akordiyon çalıp şarkı söylemeleriydi. Kalabalığın arasından biri, ''Semyon yanıyor'' diye kart sesiyle haykırdı. Yangın uzakta, ta köyün öbür ucunda olduğu halde, Marya kendi kulübelerinin önünde dört dönüyor, ellerini çırparak, dişleri birbirine vurarak ağlayıp duruyordu. Nikolay keçe çizmeleriyle dışarı çıkmış, çocuklar don gömlek dışarı fırlamışlardı. Köy kolcusunun evinin önündeki dökme demir levhaya çabuk çabuk vurmaya başladılar. Ardı arası kesilmeyen bu dandanlardan insanın tüyleri ürperiyor, içi eziliyordu. Yaşlı kadınlar ellerinde aziz resimleri tutuyorlardı. Ahırlardan hayvanlar, danalar, sığırlar sokağa sürülüyor, sandıklar, pöstekiler, tekneler dışarı atılıyordu. Çifte savurup atları yaraladığı için yılkıya sokulmayan yağız bir aygır serbest bırakılınca kişneyerek, çifte atarak köyü baştan başa iki kere dolaştı. Sonra bir arabanın yanında zınk diye durarak arka ayaklarıyla onu tekmelemeye başladı yaka'daki kilisenin çanları da çalıyordu. Yanan evin çevresi öyle sıcak, öyle aydınlıktı ki, yerdeki en ufak otlar seçiliyordu. Dışarı çıkarılan sandıklardan birinin üzerinde, uzun burunlu, kızıl saçlı Semyon dayı oturuyordu. Sırtında ceketi, başında ise kulaklarına kadar geçirdiği kasketi vardı. Semyon'un karısı kendinden geçmiş, yüzü koyun yerde yatarken inliyordu. Kısa boylu, geniş sakalıyla masallardaki cücelere benzeyen en az seksenlik bir ihtiyar, bu köylü olmadığı halde ister istemez yangın olayına katıldığı için başı şapkasız, elinde bir çıkınla dolanıp duruyor, dazlak başı, alevlerden pırıl pırıl yanıyordu. Esmer yüzü, siyah saçlarıyla çingenelere benzeyen muhtar antip, elinde bir balta, her nedense, Birbiri ardından pencereleri kırdı. Sonra öndeki tahta sahanlığı parçalamaya başladı. ''Kadınlar su getirin, verin makineyi, hadi çabuk olun!'' diye bağırıyordu. Az önce meyhanede kafa çeken köylüler yangın tulumbalarını sırtlamışlar, getiriyorlardı. Hepsi de sarhoş, gözleri yaşlı, çaresizlikten şaşkın, tökezleyip tökezleyip düşüyorlardı. Kendisi de sarhoş olan muhtar durmadan bağırıyordu. ''Kızlar, siz de su getirin, elinizi çabuk tutun.'' Kadınlar, kızlar yarın dibindeki pınara koşuyor, ellerindeki dolu kovaları, güğümleri tulumbaya boşaltıp geri gidiyorlardı. Su taşıyanlar arasında Olga, Maria, Sasha, Motka da vardı. Kadınlar ve erkek çocukları tulumbanın kollarına bastıkça, Hortumdan püsküren su fışır diyordu. Muhtar hortumu bir kapıya, bir pencerelere çeviriyor. Hortumun ağzına parmağını koyunca fışırtı daha da artıyordu. Sağdan soldan beğeni sözleri duyuluyordu. Aferin antip göster kendini. Daha çabuk çekin. Haydi ortodokslar. Bu felaket günü canınızı dişinize takmalısınız. Erkekler yana çekilmişler. Ellerini bir işe sürmeden alevleri seyrediyorlardı. Hangi işe sarılacaklarını bilmedikleri gibi sarılsalar bile ellerinden bir iş gelmezdi. Oysa yangına yakın yerlerde ekin ve kuru ot yığınları, samanlıklar, çalı çırpı kümeleri öbek öbek sıralanmıştı. Her ikisi de çakır keyif olan Baba Osip'le oğul Kiryak da ayakta dikilenler arasındaydı. Baba Osip, bir işe yaramazlığını haklı göstermek ister gibi yerde yatan kadına ''Bacım, dövünüp durma artık. Ev nasıl olsa sigortalı. Daha ne üzülüyorsun?'' Semyon, evin nasıl tutuştuğunu önüne geleni anlatıyordu. ''Şu elinde çıkın olan ihtiyarı görüyorsunuz ya, bir zamanlar rahmetli General Jukov'un evinde aşçılık yapmış. İşte bu ihtiyar. Akşamleyin bizim evin kapısını çaldı. ''Bir geceliğine konuğunuz olayım.'' dedi. Aldık adamı içeriye. ''Ee birer bardak çay içilmez mi?'' ''Bizim kadın semaveri yaktı. Şeytan dürtmüş olacak. Onu da götürüp ön odaya koymuş. Semaverden çıkan kıvılcımlar damdaki samanları tutuşturmuş. Ondan sonra da bu işler başımıza geldi. Canımızı zor kurtardık. Demir levhaya bir teviye vuruyorlar. Karşı kiliseden aralıksız çan sesleri geliyordu. Sokaktaki kırmızı koyunlara, dumanlar arasında uçuşan pembe güvercinlere korkulu gözlerle bakan Olga, soluk solağa bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Çan sesleri sanki beyninde zonkluyordu. Bu yangın hiçbir zaman sönmeyecekmiş, Saşa kaybolmuş gibi bir duygu vardı içinde. Evin çatısı gürültüyle çökünce artık bütün köyün yangından kurtulamayacağı korkusuyla dizlerinin bağı çözüldü. Kovaları bırakarak o da yarın kıyısına oturuverdi. Yanında, önünde başka kadınlar da oturuyorlardı. Ölüye ağlar gibi gözyaşı döküyorlardı. İşte karşıdan iki araba göründü. Bunlar yangın tulumbası getiren çiftlik kahyalarıyla ırgatlardı. Düğmeleri çözük, beyaz bir ceket giymiş, çok genç bir öğrenci de atının üzerinde onlarla birlikteydi. Baltalar takırdadı. Yanmakta olan çatıya birer merdiven dayandı. Beş kişi birden yukarı tırmandılar. En başta da yüzü alevlerden kıpkırmızı kesilen öğrenci vardı. Keskin, kısık sesiyle bağırıp çağırıyor, yangın söndürmek pek alışık olduğu bir işmiş gibi pozlar takınıyordu. Evin kirişlerini birbirinden ayırdılar. Ahırı, çitleri, eve yakın yığınları uzaklara taşıdılar. Kalabalığın arasından haykırışlar yükseliyordu. ''Yıktırmayın şunları evi, ne olur durdurun.'' Kiryak kararlı bir tavırla evi yıkmaya gelenleri durdurmak istiyordu. Ama ırgatlardan birinin onu geri göndermesiyle ensesine bir şaplak indirmesi bir oldu. Kahkahalar yükseldi, ırgat bir daha patlattı. Bunun üzerine Kiryak yüzü koyun kapaklanıp emekleyerek Kalabalığın arasına karıştı. Öğrencinin kız kardeşi olmaları gereken iki güzel kız geldi karşıya kadar. Bunlar biraz uzakta durdular. Yangını seyretmeye başladılar. Birbirinden ayrılmış olan kütükler yanmıyordu ama tütüyordu. Hortum elinde çalışan öğrenci fışkıran suyu bazen kütüklere, bazen erkeklere, bazen de su taşıyan kadınlara tutuyordu. Kızlar ona çıkışırcasına heyecanlı sesleriyle bağırıyorlardı. Yangın söndürülmüştü, ancak herkes evine dağılmaya başladığı zaman ortalığın ağardığını, yüzlerin daha solgun, daha bir esmerleşmiş olduğunu fark ettiler. Sabahın erken saatinde, gökyüzünde son yıldızlar da sönünce insana hep böyle gelir. Evlerine dağılırlarken köylüler gülüşüyorlar, Generalin aşçısıyla yanan şapkasından dolayı alay ediyorlardı. Yangını şakaya almak isteyen bir halleri vardı. Hatta yangının bu kadar çabuk bitmesine üzülüyor gibiydiler. Olga öğrenciye, ''Efendim yangını kolayca söndürdünüz. Sizi bizim Moskova'ya çağırmalı. Bilseniz orada her gün ne yangınlar çıkıyor.'' Kızlardan biri Olga'ya, ''Moskovalı mısınız yoksa?'' diye sordu. ''Evet hanımefendi, kocam Slavyanski pazarda çalışıyordu.'' Üşüyerek yanına sokulan Sasha'yı gösterdi. ''Bu da kızım efendim, Moskova'da doğdu.'' Kızlar, öğrenciye Fransızca bir şeyler söylediler. O da çıkarıp Sasha'ya bir yirmi kapiklik verdi. Bunu gören ihtiyar o yüzünde bir umut ışığı parladı. ''Beyefendi hazretleri, Tanrı'ya şükür rüzgar çıkmadı.'' Yoksa bir saatte yanar kül olurduk, diye başladı konuşmaya. Sonra sesini alçaltarak utana sıkıla ekledi. Beyefendi hazretleri, saygıdeğer hanımlar, tam vakti hava soğuk. Birkaç kapik lütfederseniz yarım şişecik içki alırdım kendime. İhtiyara bir şey vermediler. O da boğazını temizleyerek evine yollandı. Olga yarın kıyısında durdu. İki arabanın geçitten karşıya geçişini, efendilerin çayırda yürümelerini bir süre seyretti. Karşıda bir araba onları bekliyordu. Olga eve gelir gelmez, kocasına bütün olanları heyecanla anlatmaya başladı. Ne iyi, ne güzel insanlardı bir görmeliydin. Hele kızları görsen melek sanırdın. Fiyokla, öfkeyle, uykulu uykulu, canları cehenneme diye bağırdı. Maria kendisini mutsuz bir kadın sayıyor, onun için de ölmek istiyordu. Oysa tam Fiyokla'nın zevkine göreydi bu yaşantı. Hem de yoksulluğuyla, pisliğiyle, sonu gelmeyen dırdırıyla. Önüne konulanı seçmeden yer, nerede rast gelirse orada uyur. Kirli suları hemen eşikten evin önüne döker, döktükten sonra da çıplak ayaklarıyla basar geçerdi. Salt bu yaşantıdan tiksindikleri için daha ilk günden Olga ile Nikolay tersine gitmişti. İçi kinle kaynayarak "Ee, Moskovalı efendiler bakalım burada ne yiyip ne içeceksiniz?'' demişti. Eylül başlarında bir sabah fiyokla aşağıdan iki kova su getirdi. Dirilik fışkıran güzel yüzü soğuktan al al olmuştu. Bu sırada Maria ile Olga Masada çay içiyorlardı. Fiyokla, alaylı bir şekilde ''Çayınız şekerinizde hiç eksik olmaz.'' dedi. Kovaları yere bıraktıktan sonra ekledi. ''Başımıza hanımefendi kesildiniz. Her sabah çay içme modası çıkardınız şimdi de.'' Olga'ya hırslı gözlerle baktı. ''Dikkat edin, çay içmekten bir gün patlayacaksınız. Moskova'da gezmekten şişmiş et tulumuna dönmüşsünüz.'' Böyle diyerek yerindi. Omuz sırığıyla Olga'nın sırtına öyle bir vurdu ki iki elti yalnız ellerini çırparak "Oy anacığım!" diye bağırdılar. Sonra Fyokla ırmağa çamaşır yıkamaya gitti. Yol boyunca durmadan küfredişi ta evden duyuluyordu. Gündüz sona erdi. Uzun süren bir sonbahar akşamı başladı. Evde herkes ipek sarıyordu aralarında bulunmayan fiyokla ırmağın karşısına geçmişti. İpeyi yakınlarındaki bir fabrikadan alıyorlar, bütün aile çalışarak haftada yirmi kapik kadar kazanıyorlardı. Yaşlı baba elinde ipek yumağı, ''Beylerin zamanında yaşamak daha kolaydı. Çalışmak için de, yiyip içmek, uyumak için de vaktimiz olurdu. Öğleyin de lahana çorbasıyla lapa yerdik. Akşam yemeğinde de, hıyar, lahana... Ne dersen, ye yiyebildiğin kadar. Sonra disiplin denen bir şey vardı. Herkes haddini bilirdi. İz çıkararak, ölgün yanan küçük bir lamba aydınlatıyordu içerisini. Biri lambanın önünde durup da kocaman gölgesi bütün odayı kapladı mı, parlak ay ışığı görünüyordu dışarıdan. İhtiyar ağır ağır eski günleri anlatıyordu. Köleliğin kaldırılmasından önce, şimdi yoksulluk ve sıkıntı içerisinde yaşadıkları bu yerlerde, av köpekleriyle, zaharlarla tazılarla avcılar dolaşırmış. Sürek avı sırasında köylülere vodka ısmarlanır, Moskova sokaklarından genç beyler için tıka basa, av hayvanı dolu arabalar geçer, kötü insanlar kırbaçla dövülür, tiver iline sürülür, iyilerse ödüllendirilirmiş. Eski günleri hiç unutmamıştı. Tanrı korkusu olan iyi yürekli bir hanımefendisi varmış. Kocası içkicinin, ahlak düşkününün biriymiş. Kızlarıysa her biri kendi başına bir kocaya varmışlar. Biri bir sarhoşa düşmüş. Biri esnafın biriyle evlenmiş. Üçüncüyü gizlice kaçırmışlar. O zamanlar genç kız olan nine kaçırmaya yardım etmiş. Çok geçmeden kızlar da anneleri gibi üzüntüden ölmüşler. Bunları anımsadıkça ninenin gözlerinden yaşlar geliyordu. Bu sırada kapı çalındı. İrkildiler birden. ''Osip dayı, bir geceliğini alın içeri.'' Kapı açıldı. Şapkası yanan General Jukov'un ufak tefek tefekahçısı içeri girdi. İçeri girince bir yere çöktü. Konuşulanları bir süre dinledikten sonra... O da anılarını anlattı. Ayaklarını aşağıya sarkıtarak ocağın üzerinde oturan Nikolay, ihtiyarın anlattıklarını dinliyor. Durmadan, beylerin devrinde ne yemekler pişirdiğini soruyordu. Köfteler mi yoktu? ızgaralar mı? Çeşit çeşit çorbalar? Yemek terbiyeleri mi? Neler neler? Her şeyi çok iyi anımsayan aşçı, artık bugün yapılmayan yemeklerden de söz etti. Örneğin, Öküz gözünden hazırlanan bir yemek vardı ki, adına sabah uyanınca derlerdi. Mareşal usulü pirzola yapar mıydınız? diye sordu Nikolay. Hayır dedi yaşlı adam. Nikolay küçük görürcesine başını salladı. Siz de aşçılıktan ne anlarmışsınız? Ocağın üstünde kimisi oturan, kimisi yatan kızlar konuşulanları gözlerini kırpmadan dinliyorlardı. Yukarıda o kadar dular ki, onları bulutlar arasında oturan kanatlı meleklere benzetirdiniz. Anlatılanlar pek hoşlarına gidiyordu. Kimi vakit heyecandan, kimi vakitte korkudan göğüs geçiriyorlar, titriyorlar, sapsarı kesiliyorlardı. Anlattıkları herkesinkinden güzel olan nineyi, soluk almadan, kıpırdamadan, korkarak dinlemişlerdi. Sonra uykuya daldılar. Anlatılanlardan heyecanlanan, anıları depreşen ihtiyarlar, gençliğin hoş bir dönem olduğunu düşünüyorlardı. Gençlik gidiyor, onun yerine canlı, sıcacık, buruk anılar kalıyordu. Pek uzaklarda olmayan ölümün yüzü ise ne kadar soğuktu. En iyisi onu hiç düşünmemekti. Lamba sönmüştü. Odadaki karanlık, ay ışığında belli olan iki ufak pencere, sessizlik, Beşiğin gıcırtısı, nedense hep ölümü hatırlatıyordu. Biraz dalar kendinizden geçersiniz. Birisi şöyle omzunuza dokunacak olsa ya da yüzünüze üflese uykunuz hemen uçar gider. Bedeniniz kurşun gibi ağırdır. Kafanıza ölümle ilgili düşünceler üşüşmeye başlar. Öbür yana döner, ölümü düşünmemeye çalışırsınız. Bu kez de pahalanan un, yem, türlü gereksinmelerle ilgili o her zaman can sıkıcı, bezdirici düşünceler doluşur zihninize. Biraz sonra yine ölüm. Bir daha dönmemecesine geçip giden yaşam gelir aklınıza. İhtiyar aşçı, ''Oh, ulu tanrım!'' diyerek içini çekti. Biri yavaşça pencereyi tıklattı. Fiyokla dönmüş olacaktı. Dualar mırıldanarak esneye esneye olga kalktı yerinden. Kapıyı açtı. Ön odanın kapısının sürgüsünü çekti. Ama içeri giren olmadı. Yalnız soğuk bir hava esti. İçeriye ay ışığı doldu. Açık kapıdan sessiz, bomboş sokak, gökte yüzer gibi giden ay de göründü. ''Kim o?'' diye sordu Olga. ''Benim ben.'' Kapının yanında duvara yapışan fiyokla çırılçıplaktı. Soğuktan tir tir titriyor, Dişleri birbirine çarpıyordu. Parlak ay ışığından sapsarı, güzel, tuhaf bir görünüşü vardı. Bedenindeki gölgelerle teninin pırıltısı daha bir göze çarpıyor. Kara kaşlarıyla körpe, dirim emeleri özellikle açık seçik belli oluyordu. Karşı yakadaki çapkınlar beni böyle soyup saldılar. Eve anadan doğma çıplak geldim. Hadi, giyecek bir şeyler getir. Yavaş yavaş titremeye başlayan Olga alçak sesle ''İçeriye girsene'' dedi. ''İhtiyarların görmesini istemem.'' Gerçekten de Nine kımıldanarak bir şeyler omurdandı. Dede ise ''Kim var orada?'' diye seslendi. Olga etekliğiyle gömleğini getirip fiyoklaya giydirdi. Kapılardan ses çıkarmamaya çalışarak usulca içeri girdiler. Gelenin kim olduğunu anlayan nine kızgın kızgın söylendi. ''Sen misin sürtük karı? Sen böyle dolaş her gece. Bir gün boynun devrildiğini görmeyecek miyim?'' Fiyoklayı sarıp sarmalayan Olga, ''Aldırma elticiğim, sen onu aldırma.'' diyordu. Ortalık yeniden sessizleşti. Bu odada şöyle tadıyla uyku uyuyan olmazdı. Her birinin rahatını kaçıran, Uykusunu bölen bir derdi vardı. İhtiyarın sırt ağrıları, ninenin tedirginliği, siniri, Maria'nın korkusu, çocukların uyuzu, açlığı. Şimdi de öyle. Huzursuz bir uyku içindeydiler. Bir o yana, bir bu yana dönüyorlar, sayıklıyorlar, kalkıp kalkıp su içiyorlardı. Fiyokla birden zırlamaya başladı kart sesiyle. Ana hemen kendini tuttu. Şimdi arada bir hıçkırıyordu. Sonra gittikçe sessiz, derinden ağlayarak yatıştı. Zaman zaman karşı kilise saatinin gongu işitiliyordu. Ama tuhaf bir gongtu bu. Önce beşi vuruyordu. Sonra da üçü. "Oh hulu tanrım!'' diyerek aşçı bir kez daha içini çekti. Pencereye bakınca ortalığı hala ayın mı aydınlattı yoksa Artık sabah mı olduğu anlaşılmıyordu. Maria kalkmış dışarı çıkmıştı. Onun ineği sağaşı. Dur Meret diye söylenişi duyuluyordu. Nine de dışarıya çıktı. İçerisi karanlıktı hala ama eşyalar seçilmeye başlamıştı. Bütün gece gözünü kırpmayan Nikolay ocağın üstünden indi. Yeşil sandıktan fırakını çıkarıp giyindi. Pencereye yaklaşarak yerlerini düzeltti. Kuyruklarını bir süre elledi, gülümsedi, sonra yine özenle soyundu. Fırakını çıkarıp sandığa koydu, yerine yattı. Maria işini bitirince ocağa tutuşturmaya koyuldu. Henüz uykusu iyi açılmamış olacak ki sendeleyip duruyordu. Geceleyin ya düş görmüş ya da dün anlatılanlar aklına gelmişti. Çünkü ocağın önünde tatlı tatlı gerinerek, ''Hayır.'' Özgürlük daha iyi, dedi. Beyefendi gelmişti. Kasaba polis amirinin adı böyleydi köyde. Onun niçin, ne zaman geleceği bir hafta öncesinden bilinirdi. Jukovo'da yalnız kırk ev bulunmasına karşın, devlete, çiftçiler birliğine ödenmeyen vergilerin toplamı iki bin rubleyi geçiyordu. Polis amiri meyhaneye indi. Orada iki bardak çay aldı. Ondan sonra da yürüye yürüye önünde vergi yükümlülerinin bekleştiği muhtarın evine yollandı. Daha 30 küsür yaşlarında bir adam olan muhtar antip köylülere karşı sert davranır. Her zaman yöneticilerin tarafını tutardı. Oysa kendisi de zengin değildi. Vergilerini bile zamanında ödeyemezdi. Anlaşılan muhtar olması, sertlikten başka türlü tutturamadığı bir nüfuzunun bulunması hoşuna gidiyordu. Toplantılarda ondan çekinirler, sözünü dinlerlerdi. İster sokakta olsun, ister meyhanede, sarhoşların üzerlerine atılıp ellerini kıskıvrak arkaya bağlayarak hapse attığı görülmüştür. Hatta bir gün o sipin yerine toplantıya gelirken küfretti diye nineye kızdı da. Onu günlerce hapiste tuttu. Kentte hiç yaşamadığı, bir tek kitap dahi okumadığı halde nereden öğrenmişse bir sürü akıllıca laflar öğrenmişti. Bunları konuşmalarında kullanmayı sever. Onu bütünüyle anlamasalar bile köylüler onu bu yüzden sayarlardı. Osip, elinde kendi vergi defteri, muhtarın kulübesine girdiği zaman kül rengi bir ceket giymiş olan uzun kırçıl favorili. Zayıf, yaşlı polis amiri, ön köşedeki masada bir şeyler yazmaktaydı. Odanın içi tertemizdi. Dergilerden kesilerek yapıştırılan resimlerden dolayı duvarlar cicili bicili görünüyordu. Aziz tasvirlerinin yanında, en göze çarpan yerde ise eski Bulgar Bey'i Buttenberg'in resmi asılıydı. Antip, kollarını çapraz yapmış, masanın yanında dikiliyordu. Sıra Osipe gelince muhtar ''Beyefendi hazretleri bu şahsın 119 ruble borcu toplandı'' dedi. Paskalya'dan beri topu topu bir ruble vergi ödedi. Polis amiri gözlerini kaldırıp Osipe baktı. ''Niçin ödemiyorsun kardeşim?'' Osip heyecanlandı birden. ''Lütfedip beni dinlerseniz efendim hepsini anlatacağım.'' ''Geçen yaz Lutoretski çiftliğinin ağası bana, o sip, kuru otunu bana sat dedi. Ben de satmaya razı oldum. Satılık yüz put kadar otum vardı. Kadınlar Mayıs'ta biçmişlerdi. Neyse, fiyatını anlaştık. Her şey istediğim gibiydi.'' Sanki köylüleri tanık gösterir gibi, ikide bir onlara hitap ederek muhtarı şikayete başladı. Yüzü kızarmış, terden ıslanmıştı. Gözleri öfkeden parlıyordu. ''Bunları niçin anlattığını anlamıyorum.'' dedi polis amiri. ''Ben sana vergilerini neden ödemediğini soruyorum. Sen tutuyorsun, bana neler anlatıyorsun. Hiçbiriniz ödemiyorsunuz verginizi. Hesabını da benden soruyorlar.'' ''Gücüm yetmiyor efendim.'' karşılığını verdi osip. Muhtar araya girdi. ''Aslı asları olmayan laflar bunlar beyefendi. Çikilde evler kimsenin beğenmediği bir ailedir.'' İsterseniz başkalarından da sorun. Tek neden içki düşkünlüğü, bir de haylazlık. Anlayışı kıt insanlardır hepsi. Polis amiri deftere bir şeyler yazdı. Sonra su istermiş gibi, sakin, düz bir sesle o sipe, ''Defol'' dedi. Çok geçmeden de köyden ayrıldı. Ucuz yol arabasına binerken öksürüyordu. Arkadan görünen uzun, dar sırtından bile belliydi ki, o sipi, muhtarı, Jukova köyünün vergilerini çoktan unutmuş, yalnız kendi işlerini düşünüyordu. Polis amiri, daha bir vers bile uzaklaşmadan muhtar, çikilde evlerin evine girdi. Elinde semaverle dışarı çıktı. Arkasından nine avaz avaz bağırıyordu. ''Vermem, semaverimi vermem sana kahrolası herif.'' Muhtar, geniş adımlarla çabuk çabuk yürüyor... Nine ise sırtının kamburluğuna bakmadan soluk soluğa, düşe kalka onun ardından seyirtiyordu. Koşarken omzundan kayan başörtüsü rüzgarda uçuşan yeşilimsi ak saçlarını açıkta bırakmıştı. Sonra birden durdu. Bir isyancı tavrıyla göğsünü yumruklamaya, şarkı söylüyormuş gibi avaz avaz bağırmaya başladı. Hani neredeyse zırlayacaktı. Ortodokslar, din kardeşlerim. Bir Hristiyan kurtaran yok mu? Komşular yetişin. Canımı alıyorlar. Muhtar ilerden sertçe, Nine aklını başına topla, dedi. Çikilde evlerin semaversiz kalan evi pek ıssızlaşmıştı. Bu yoklukta bir evin küçük düşürülmüşlüğü, horlanmışlığı vardı. Muhtar masayı, iskemleleri, çanak çömleğin hepsini alsaydı da Semavere dokunmasaydı daha iyiydi. Nine durmadan çığlık atıyor, Maria ağlıyor, onlara bakan kızlar da zırlıyorlardı. Kendini suçlu hisseden ihtiyar, başı önünde bir köşeye çökelmişti. Nikolay'dan da çıt çıkmıyordu. Nine bu oğlunu sever, ona acırdı. Ama şimdi gözünün bir şey gördüğü yoktu. Öfkeyle onun üzerine yürüdü. Sövesa'ya, Yumruğunu adamcağızın burnuna dayadı. Neredeyse dövecekti. Bütün bunların suçlusu kendisi. Evet, Nikolay'dı tek başına. Gerçekten de öyle. Mektuplarında Slavyanski pazarda aylığı 50 rubleye çalıştığını övüne övüne yazarken ne diye bu kadar az gönderiyordu? Buraya hem de ailesini alarak hangi yüzle gelmişti? Bir gün ölüp giderse onu hangi parayla gömeceklerdi? Nikolaya, Olga'ya, Sasha'ya baktıkça insanın yüreği sızlıyordu. İhtiyar Osip boğazını temizleyerek şapkasını giydi. Muhtarın evine yollandı. Hava kararmıştı. Antip ocağın ateşini üfleye üfleye bir şeyler lehimliyordu. Yanık kokusu doldurmuştu içerisini. Çikildi evlerinki gibi sıska, kirli çocuklar ayaklar arasında dolaşıyordu. Şişik karınlı Çil yüzlü karısı ise ipek sarıyordu bir köşede. Bu mutsuz, sefil ailede, tek göz dolduran gösterişli varlık, muhtar Antip'in kendisiydi. Sırasının üzerinde beş semaver yan yana dizilmiş duruyordu. İhtiyar Osip, içeri girip, Bettenberg'in resmine dönerek istavroz çıkardıktan sonra, Antip dedi, insaf et, ver bizim şu semaveri, İsa adına yalvarıyorum. Üç rubleyi getirirsen alırsın. Nereden bulayım üç rubleyi? Antip avurtlarını şişirerek ateşi üfledi. Ateş parladı, çatırdadı, semaverler aydınlandı. İhtiyar ellerinin içinde şapkasını buruşturdu. Biraz düşündükten sonra veradi ne olursun diye üsteledi. Esmer muhtar karanlıkta daha bir esmerleşmişti. Büyü yapan büyücülere benziyordu. Osip'e dönerek, sert, kuru bir sesle, ''Her şey Çiftçiler Birliği'nin başkanına bağlıdır. Ayın 26'sındaki yönetim kurulu toplantısında şikayetinizi kanıtlarıyla birlikte sözlü ya da yazılı olarak belirtirsin.'' Osip bir şey anlamamıştı bu laflardan. Yine de tatmin olarak evine gitti. 10 gün kadar geçmişti ki polis amiri köye bir daha geldi. Bir saate yakın kaldıktan sonra gitti. Soğuk, rüzgarlı bir hava vardı dışarıda. Irmak çoktan donmuş ama kar bir türlü yağmamıştı. Halk yolsuzluktan sızlanıyordu. Bir pazar günü akşam üzeri komşular Osip'in evinde oturmaya toplandılar. Kutsal günde çalışmak günah olduğu için lamba yakmıyorlar. Bu yüzden karanlıkta oturuyorlardı. Haberler çok can sıkıcıydı. Vergilerini ödemeyen birkaç evden tavukları alınmış. Bucak merkezinde kimsenin yem vermemesi dolayısıyla da hayvanların hepsi açlıktan dolayı telef olmuştu. Toplanan, birbirlerine bağlanmış koyunlar her köyde araba değiştire değiştire ilçeye götürülürken biri ölmüştü. Şimdi suçlunun kim olduğunu bulmaya çalışıyorlardı. O sip, ''Kim olacak çiftçiler birliği?'' dedi. ''Doğru çiftçiler birliği.'' Kimse, Çiftçiler birliğinin ne olduğunu bilmezken yine de her şeyde onu suçlu buluyorlardı. Gerek vergilerin geç toplanmasından, gerek herkesin sıkıştırılmasından, gerekse ürünlerin azlığından tek suçlu oydu. Bunun böyle olması fabrika, dükkan, han, hamam sahibi zengin köylülerin bir zamanlar birlik üyesiyken sonradan kızıp ayrılarak fabrikalarında, meyhanelerde, birliğe atıp tutmalarıyla başlamıştı. Tanrı'nın onlardan karı bile esirgediğini söylediler. Öyle ya, evlere yakacak odun getirilecekti daha. Oysa bu çukurlu, tümsekli kırlardan, değil araba geçirmek, yürümek bile zordu. Bundan 15-20 yıl önceleri, Jukova köylülerinin konuşmaları daha bir ilgi çekiciydi. İhtiyarların duruşundan bir sır sakladığı, bir şeyler bildiği, gizli bir şey beklediği sanılırdı. Konuşmalarının özünü, yaldızlı mühür basılmış diplomalar, toprak bölüşmeler, yeni tarlalar, bulunmuş hazineler oluştururdu. Şimdi ise Jukovalıların sır denecek bir şeyi kalmamıştı. Herkesin yüzünden neler düşündüğü apaçık belli oluyordu. Bütün konuşmalar, yoksulluk, yem, karın işi üzerineydi. Sustular. Tekrar tavuklar, Koyunlar akıllarına geldi. Asıl suçluyu aramaya başladılar. ''Çiftçiler birliği'' dedi üzüntülü sesiyle Osip. ''Başka kim olacak?'' Büyük bölge kilisesi altı mil ötedeki Kosogorova köyündeydi. Buraya çocukları vaftiz etmek, nikah kıymak, cenaze töreni yapmak gibi durumlarda gelirlerdi. Dua etmeye ise karşı yakadaki kiliseye gidiyorlardı. Pazar günleri iyi havalarda kızlar giyinir, kuşanırlar, topluca sabah ayinine giderlerdi. Kızların kırmızılı, sarılı, yeşilli giysileri içinde çayırdan geçmeleri görülmeye değerdi. Kötü havalarda ise herkes evinde oturuyordu. Perhiz yortusunda yine bölge kilisesine giderlerdi. Elinde bir haçla ev ev dolaşan aziz papaz, perhiz yortusuna yetişemeyenlerden 15'er kapik ceza parası toplardı. İhtiyar Rosip Tanrı'yı düşünmediği için ona inanmazdı da. Doğaüstü bir şeyin varlığını kabul etmekle birlikte, bunun yalnızca kadınları ilgilendireceğini sanırdı. Yanında dinden, olağan dışı şeylerden söz edenler, bu konuda onun düşüncesini sorarlarsa, başını kaşıyarak, istemeye istemeye, olabilir gibi, kaçamaklı cevaplar verirdi. Nine'nin inancı sağlam değildi. Din konusundaki düşünceleri de karma karışıktı. Günah, ölüm, ruhun kurtuluşu üstüne şöyle bir kafa yorayım dese, zihnini kurcalamakta olan kaygılar, tasalar, düşündüklerini hemen karıştırıyor, aklındakini unutturuyordu. Duaları da bilmezdi. Geceleyin yatmaya gitmeden önce aziz tasvirlerinin önünde durur, Kazanlı Meryem Ana'ya, Smolengs'li Meryem Ana'ya, Meryem Ana'ya diye mırıldanırdı. Maria ile fyokla haç çıkartırlar, perhiz tutarlardı. Ama dinden filan anladıkları yoktu. Çocuklara dua etmesini öğretmezler, hiçbir din bilgisi vermezler, yalnızca perhizlerde etli sütlü yememelerini söylerlerdi. Öbür ailelerde de durum aynıydı. İnanan, bilen pek az kimse vardı. Bununla birlikte kutsal kitabı severler, hem de taparcasına severlerdi. Ama ne okunacak kitap, ne de onu okuyup anlatacak bir tek kişi bulunabilirdi. Olga, arada bir İncil okuyor diye onu sayarlar, hem ona hem kızına siz diye hitap ederlerdi. Kilise yortularında, ayinlerde, Olga sık sık çevredeki köylere, İki manastırıyla 27 kilisesi bulunan ilçe merkezine gidiyordu. Kendinden geçercesine dua ettiği bu kiliselerde neredeyse bir ailesi olduğunu bile unutuyor ancak kiliseden çıkıp eve dönerken kocasının, kızının varlığını anımsıyordu. Buna pek sevindiği için gülümseyerek ''İşte Tanrı'nın bana bağışı'' diyordu. Köyde olan her şey onu üzüyor İnsanlardan nefret etmesine yol açıyordu. Aziz İlya gününde içmişler, Meryem Ana yortusunda içmişler, İsa'nın göğe çıkış gününde içmişlerdi. Şefaat yortusunda ise bütün köy üç gün, üç gece şölen yaptı. Yediler, içtiler. Eldeki beylik elli ruble içkiye harcandıktan başka, evlerden daha para bile topladılar. Yortunun ilk günü, çikilde evler, koçlarını kesmişler, Sabah, öğle, akşam demeden, durmadan et yemişlerdi. Hatta çocuklar geceleyin de kalkıp et yediler. Kiryak bu üç gün o kadar çok içti ki şapkasına, çizmesine kadar ne varsa sattı. Ardından da Marya'yı bir güzel dövdü. Zavallıyı yüzüne su serperek ayıttılar. Sonra da yaptıklarından herkes utandı. Kusacak gibi oldular. Bununla birlikte Şukova'da hani şu bizim Hödükler Köyü'nde bir gün gerçekten coşkun bir dinsel tören yapıldı. Bu olay, Meryem Ana tasvirinin ilçe sınırları içinde köy köy dolaştırıldığı bir ağustos günü geçti. Tasvirin Şukova'da beklendiği gün köyün içi bomboş, hava kapalıydı. Kızlar daha sabahtan pırıl pırıl giyim kuşamlarıyla Meryem Ana'yı karşılamaya gittiler. Akşama doğru da ağır ağır yürüyerek, ilahiler söyleyerek resmi köye getirdiler. Bu sırada karşı kilisenin çanları çalıyordu. Gürültü, patırtı, toz, duman, itiş, kakış birbirine karışmıştı. İhtiyar Osip, Nine, Kiryak ellerini tasvire doğru uzatıyorlar, yaşlı gözlerini ondan bir an olsun ayırmadan, ''Koruyucu anamız, koruyucu anamız'' diye haykırıyorlardı. Yerle gök arasının boş olmadığını, henüz zenginlerin, güçlülerin her şeyi ellerinin altına almadıklarını, horlanmaktan, köle gibi yaşamaktan, dayanılması güç yoksulluktan, vodka'dan onları koruyacak birinin bulunduğunu birden anlamış gibiydiler. Maria hüngür hüngür ağlıyordu. Anamız, koruyucu anamız! Ölümden korkanlar yalnız zengin köylülerdi. Bunlar zenginleştikçe tanrıya, ruhların kurtuluşuna olan inançları azalıyordu. Kiliseye mum dikiyorlar, ayinlere gidiyorlarsa salt yeryüzü yaşamının sonundan korktukları içindi. Yoksullarda ise ölüm korkusu hiç yoktu. İhtiyar Osip ile ninenin yüzlerine karşı artık yaşadıkları kadar yaşadıklarını, ölme zamanlarının geldiğini söylüyorlardı da onlar gene tımmıyorlardı. Nikolay'ın yanında Fyokla'ya Nikolay ölürse onun kocasının askerlik görevinden bağışlanarak geri döneceğini anlatıyorlardı. Nikolay'ın gücenmesini aldırmadan. Maria ise ölümden korkmak şöyle dursun, neden bir türlü ölüm gelmiyor diye yakınıyor, çocukları öldükçe seviniyordu. Ölümden korkmaya korkmuyorlardı ya, hastalığın her türlüsüne gelince ötleri patlıyordu. Şöyle mide bozulması... Azıcık üşütme gibi basit bir şeyden dolayı nine hemen kendini ocağın üstüne atıyor, sarınıp bürünüyor, arda arası kesilmeyen ''Ölüyorum, ölüyorum'' haykırışlarıyla ortalığı ayağa kaldırıyordu. Hemen papazı çağırmaya koşuyordu ihtiyar osip. Nineyi kutsuyorlar, vücuduna kutsal yağ sürüyorlardı. Her gün üşütmelerden, solcanlardan, Karından yüreğe doğru kayan urlardan söz açılıyordu. En çok korktukları şey de üşütmeydi. Onun için yazın bile kalın giyerler, ocağın üstünden inmezlerdi. Nine, hastalığının tedavisini hiç aksatmazdı. Hemen hastaneye koşar, yaşının 70 değil 58 olduğunu söylerdi. Ninenin korkusu, asıl yaşını öğrenen doktorun, ''Artık bunun iyileşme değil, ölme zamanı gelmiş.'' diye onu tedavi etmekten caymasıydı. Sabah erkenden yola çıkar, kendisi için damla, kızlar için de merham aldıktan sonra ancak akşama acıkmış, öfkelenmiş olarak dönerdi. Bir keresinde de Nikola'yı götürmüştü de, verilen damlaları suyla içen zavallı adam biraz iyileştiğini söylemişti. Nine, 30 vers uzaktaki bütün doktorları, sağlık memurlarını, büyücüleri tanırdı. Ama hiçbirini beğenmezdi. Şefaat yortusunda, elinde haç, ev ev dolaşan papazın yanındaki zangoç, Nine'ye, kentteki hapishanenin yakınlarında yaşayan eski bir sağlık memurunun hastaları çok iyi tedavi ettiğini söylemiş, gidip bu ihtiyarı bulmasını tavsiye etmişti. Nine de söyleneni yaptı. İlk karın düşmesiyle kente yollandı. Uzun entarili, Sakallı ihtiyar bir Yahudi dönmesini alıp getirdi. Tam da o sırada evde gündelikçiler çalışıyordu. İnsanın içine korku salan bir gözlük takmış ihtiyar terzi, bez parçalarından bir gömlek dikiyor, iki delikanlı ise yünden keçe çizme yapıyorlardı. Sarhoşluktan ötürü işinden atılarak evde oturmaya başlayan Kiryak, terzinin yanında hamut onarıyordu. Tek göz odada çalışanlar içeriye zor sığıyorlardı. Boğucu, pis bir havası vardı odanın. Yahudi dönmesi Nikolay'ı görür görmez hacamat etmek gerektiğini söyledi. Adam hacamat ederken yaşlı terzi, kiryak, kızlar durup seyrettiler. Hastalığın Nikolay'ın içinden çıkıp gittiğini görüyorlardı sanki. Zavallı Nikolay şişeler göğsüne yapışıp yavaş yavaş pis kanla doldukça Gerçekten içinden bir şeylerin çıkar gibi olduğunu hissediyor, kıvancından gülümsüyordu. Şişe iyi şeydir diyordu terzi. Tanrının yardımıyla yararını göreceksin. Yahudi 12 şişe çektikten sonra bir 12 şişe daha çekti. Doya doya çay içti. Kalktı gitti. Nikolay titremeye başladı. Yüzü zayıflayarak kaşık kadar kaldı. Parmakları morardı. Gocuğun üstünden yorgan örttükleri halde üşümesi artıyordu. Akşama doğru rahatı, huzuru iyice kaçtı. Kimi vakit kendisini ocağın üstünden yere indirmelerini söyleyerek yavaş yavaş sessizleşti. Sabaha karşı da öldü. O ne sert, ne uzun bir kıştı. Unları Noel'e varmadan tükenmiş, bakkaldan almaya başlamışlardı. Evde kalan kir yak, Akşamları bir patırtıdır çıkarıyor, herkesi korkudan sindiriyordu. Sabah olup da baş ağrısından, utançtan kıvranmaya başlayınca da yüreği sızlıyordu insanın. Ahırdaki aç ineğin gece gündüz böğürmesi, Nine ile Maria'nın aklını başından alıyordu. Sanki insanları cezalandırmak istiyormuş gibi dışarıda sert bir ayaz kol geziyor, kar tepeleme yağıyor, kış uzadıkça uzuyordu. Haber yortusunda gerçek bir kar tipisi çıkmış, Paskalya yortusunda ise kar yağmıştı. Yine de kış sona erdi. Nisan başlarında gündüzler ılık, gecelerse ayaz geçiyor, kış bitmemek için direniyordu. Ama sonunda ılık gündüzlerden biri buzları söktürdü. Dereler akmaya, kuşlar ötmeye başladı. Irmağın kıyılarındaki bütün çayırlar, Fundalıklar bahar sularına gömüldü. Jukova ile karşı yaka arasındaki geniş düzlük baştan başa seller altında kaldı. Katmerli kızıl bulutlar arasından geçen güneşin her akşam ufka eğilişi bu bahar canlılığına yeni, olağanüstü, inanılmayacak bir görünüm katıyordu. Başka bir zaman bu renkleri, bu bulutları tablolarda görürsünüz de inanmak istemezsiniz. Sizi de yanlarına çağırıyorlarmış gibi hüzünlü çığlıklar atarak çabuk çabuk kanat çırpıyordu turnalar. Yarın kıyısında duran Olga, taşkın sulara, güneşe, baharda gençleşmiş gibi parlayan kiliseye baktı. Gözlerinden yaşlar geldi. Soluğu daraldı. Ah! Şuradan bir yerlere, dünyanın öte ucu da olsa bir yerlere gidebilseydi. Gerçi onun Moskova'ya yine hizmetçi durmak için gitmesi, kir yakında onunla birlikte kapıcılık ya da başka bir iş için gelmesi kararlaştırılmıştı. Ama bir an önce gidebilseydiler şuradan. Yolculuk gelip çattığı vakit havalar ısınmış, yerler kurumuştu. Ayaklarında çarıklar, sırtlarında torbalar, Olga ile Sasha günün ucuyla köyden çıktılar. Maria da onları uğurlamaya geliyordu. Hastalanan Kiryak evde bir hafta daha kalacaktı. Olga, kocasını düşünerek son kez kiliseye karşı ıstavroz çıkardı. Ağlamadıysa bile yüzünü buruşturdu. Yüzü bir nineninki kadar çirkinleşti. Kış boyunca zayıflamış, çirkinleşmiş, saçlarına kır düşmüştü. Artık yüzündeki o cana yakın, sevimli gülümseme gitmiş, yerine çekilen acılara yenildiğini gösteren, üzünlü bir anlatım gelmişti. Kulakları işitmiyormuş gibi bir durgunluk, bir bönlük gelmişti bakışlarına. Olga, köyden, köylülerden ayrılacağını düşündükçe yüreği burkuluyordu. Nikola'yın cenazesini götürüşlerini anımsadı. Her evin önünde, ölünün ruhuna dua okuyorlar, acısını paylaşırcasına ağlıyorlardı. Gerek kışın, gerekse yazın, köylülerin, Koyunlarından daha kötü yaşadıkları olurdu. Onlarla yan yana yaşamak ürküntü verici bir şeydi. Çünkü kabaydılar, yalancıydılar, pis ve sarhoştular. Birbirlerini saymazlar, karşılıklı korku ve kuşku içinde yaşarlar, bu yüzden de durmadan kavga ederlerdi. Meyhaneler açıp köylülere içki içiren kimdi? Yine köylü, devlete, okula, Kiliseye ait paraları kim çarçur eder, içkiye verirdi? Köylü. Bir şişe vodka için komşusunun malını çalan, kundakçılık, yalancı tanıklık yapan kimdi? Köylü. Çiftçiler Birliği'nin, öteki kuruluşların toplantılarında köylülerin karşısına çıkan kimdi? Gene köylü. Evet, onlarla birlikte yaşamak insana ürküntü veriyordu. Ama onlar da bizim gibi insandı. Ağlıyorlar, acı çekiyorlardı. Ve bu düşkünlüklerinde onları haklı bulmamak elden gelmiyordu. Ağır çalışma koşulları altında bütün gece kemikleri sızlar, kışlar sert geçer, ürünler yetersiz olurdu. Tek göz damları zamanla dar gelmeye başlar, kimseden yardım görmezler, üstelik bu konuda herhangi bir umut da taşımazlar. Durumları iyice olanlar ise, ''Yardım eli uzatmazlar. Çünkü onlar da kabadır, kaypaktır, sarhoştur. Onların da ağzı bozuktur. En ufak bir memur ya da ağa kahyası, köylüyü karşısında serseri gibi görür, hakkı varmış gibi köye yalnız hor görmek, yağmalamak, gözdağı vermek için yığın yığın gelen açgözlü, çıkarcı, ahlak düşkünü, aylak insanlardan ne gibi bir yardım, nasıl bir iyi örnek olabilir?'' Kışın kir yakı meydan dayağına çekmek için götürürlerken, yüzlerinden zavallılık, eziklik okunan ihtiyarları gözünün önüne getirdi Olga. İşte şimdi bu insanlara acıyor, olanları anımsadıkça içi burkuluyor, dönüp dönüp köye bakıyordu. Maria onları üç vers kadar geçirdikten sonra dizüstü çöktü. Yüzünü yere koyarak acı acı ağlamaya başladı. Ah benim karabaşım! ''Yine mi yalnız, yine mi kimsesiz kaldım?'' Maria böyle kaldığı yerde kendi kendine ağladı. Gittikçe uzaklaşan Olga ile Sasha ise onun iki eliyle başını tutarak sağa sola eğilip kalktığını görüyorlardı. Maria'nın başının üstünde kargalar uçuyordu. Güneş yükselmiş, ortalık ısınmıştı. Artık Jukova da gerilerde kalmıştı. Yürümek anne kızın hoşuna gidiyordu köyü Marya'yı unutmuşlar, sevinçle çevreyi seyrediyorlardı. Karşılarına kah bir höyük çıkıyordu, kah telgraf direkleri. Direkler birbiri ardından ufka kadar giderek orada kayboluyordu. Tellerin gizemli bir bınlaması vardı. Bazen uzaktan kenevir ve rutubet kokusu gelen, nedense içinde mutlu insanların yaşadığını düşündüren yeşiller içinde ufak bir çiftlik görünüyor, bazen de yandaki tarlada tek başına ağırıp duran bir at iskeleti göze çarpıyordu. Çayır kuşlarının cırlaması dinmek bilmiyor, bıldırcınlar uzaktan uzağa birbirine sesleniyordu. Öyle üzeri Olga ile Sasha büyüyecek bir köye geldiler. Geniş sokaktan yürürlerken karşılarına birden General Zhukov'un yaşlı aşçısı çıktı. İhtiyacık, Sıcaktan yanıyor olmalıydı. Güneşte ışıldayan kafasının dazlak yeri kıpkırmızı ve terden sıklandı. İlk anda ne Olga ne de o birbirlerini tanımadılar. Sonra birden tanıyarak geri dönüp baktılar. Fakat anne kız yaşlı adama ağızlarını açıp tek kelime söylemeden yollarına devam etti. Ötekilerin yanında daha yeni daha zengince görünen Pencereleri açık bir evin önünde durdu Olga. Eğilip selam verdi. İnce sesiyle şarkı söyler gibi. İyi yürekli Hristiyanlar, İsa aşkı için bir sadaka verin. Ananızın, babanızın ruhu için. Diye seslendi. Sasha da annesinin arkasından devam etti. İyi yürekli Hristiyanlar, İsa aşkı için bir şeyler verin. Ölenlerinizin ruhu huzura ersin.